Aşık Mimarlık'tan merhabalar. E, bu sene Herkes İçin Mimarlığın 10. yılı vesilesiyle e, Yağmur Yıldırım'ın da e, öncülüğüyle Herkes İçin Mimarlığı Derneği temas ettiği, ilgilendiği, dert ettiği konuları konuştuğumuz e, program içinde bir seri program hazırladık. Her ayın 3. Perşembesi gerçekleşen programlarda e, bugünün moderasyonunu ben Yuvacan Atmaca yapacağım. E, bugünkü konuğumuz sevgili Burcu Serdar Köknar. Öncelikle hoş geldin Burcu. Merhaba Yuvacan. <gülüyor> Kendisiyle derneğin mimarlık eğitimi bağlamı içindeki yerini biraz açmaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki dernek atölye katılımcılarının çoğunluğunu açık çağrı ile, açık çağrı yöntemiyle davet edilen öğrencilerden oluşturuyor. Mimarlık öğrencileri bu anlamda derneğin hani itici gücü gibi bir şey aslında. Hatta birçok atölyede sadece mimarlık öğrencileri değil, başka disiplinden öğrencilerin de aslında katılımı önemseniyor ve bu Gittikçe hani benim kendi deneyimden e, yıllar içinde kendi profesyonellerini yetiştirdiği bir döngüye dönüşmeye başladı dernek için. E, bu anlamda e, mimarlık eğitiminin okullar ya da işte üniversitenin o formal yapısı dışında e, daha informal bir şekilde altern bir alternatif o, oluşturduğunu düşünmeye başladım derneğin bu konuda. Ee, bu yöntem ve içeriklerle ilgili sen ne düşünüyorsun diye bir soruyla başlayabilirim aslında. Onun üzerinden açabiliriz. Tamam Yuvacan. Senin de hem e, piyasada mimar olarak deneyim hem de akademisyen olarak aynı zamanda deneyimin açısından bunu konuşmak e, güzel olacak gibi. Yani bu e, yapmak, yani bizim işimizde yapma böyle hani e, Meselinin ortasında duran, merkezinde duran bir e, konu. E, ama e, belki e, formel mimarlık eğitiminde onun e, yerini bulmak çok mümkün olmuyor. Ölce, e, onun yani e, yani bir de hani e, ona göre tasarlanmış değil belki programlar ve onu ona göre düşünülmüş değil hani zaman değişiyor işte. E, teknoloji değişiyor vesaire hani öğrenme ortamları değişiyor. E, ama bugün e, e, yani bütün akış içinde bakınca yapma, yaparak öğrenmek zaten hani e, mimarlık için en önemli e, birisi. ortamlardan birisi. Dolayısıyla e, yani e, herkes için mimarlığın yaptığı bu e, hani birlikte üretme ortamı Müthiş bir fırsat yaratıyor bence öğrenciler için. Hayır, sadece öğrenciler için yani değil, herkes için de aslında tuhaf bir şey. O herkesin içindeki anlamı açarsak, yani benim mesela derneğe katılma motivasyonum biraz öyleydi. Hani profesyonel hayatta mimarlık yapıyordum ve onun o yoğunluğu ve temposu içinde tuhaf bir şekilde, hani o biraz amatör bulunuyor ya bu yapma biçimi hı -hı, ister Evet amatör ee, Onu bulunuyor. da tartışabiliriz. Ee, yani evet. amatör bulunuyor, naif bulunuyor, gerçekçi bulunmuyor Hı -hı. vesaire. Hani biraz Hı -hı. o tarafa kayıp e, oradan tekrar bakmak, biraz böyle bir sıfır noktasına Hı -hı. gitme Hı -hı. motivasyonuydu. Ve gerçekten karşılaştığım her ortamda da hani her karşılaştığım insan da tekrar o birlikte düşünme meselesine çünkü kendi kendinize yapıp sistematikleştirdiğiniz şeyin de dışına çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Hani o konfor alanının dışına çıkıyorsun ister istemez. Yani yapmak zaten çok hani çok kritik bir mesele ama birlikte yapmak daha da başka bir şey yaratıyor. Birlikte yani iki, iki ayağı var bence bir defa. Birlikte fikir ortaya çıkarmak ve birlikte o fikri üretmek. Ben yani... Yani amatörlük, naiflik vesaire vesaire. Bunlar hep o formal yapının içerisinden Çeşitli. tarifler Hı. aslında. Yani ben onların hiçbir tanesini bu tarifin içine koymak istemem. E, çünkü bütün e, haliyle aslında birlikte üretmek m, çok sofistike bir e, süreç. E, yani MEF Üniversitesi'nde tasarla ve yap e, şeylerini e, yaz e, stajları onlar. Onları yaparken mesela biz bunu çok net olarak yaşadık. Hı. Bütün o sofistike sürecin nasıl tasarlandığı, birlikte nasıl fikrin üretildiği, nasıl hayata dönüştürüldüğü. Dolayısıyla yani hani naif demek haksızlık bir biraz altıncı bir şey evet. olur. Ya biraz o şeyden de oluyor galiba. Çok sonuç ürün odaklı bir alan olduğumuz için çok nesnesine bağımlı, o nesnesinin hani büyüklüğü altında da ezilen de bir düşünce yapısı var bence. Bazen şey yani çok kendi arkadaşlarımla öyle konuştuğum olmuştur. Terzi olsaydık daha mutlu olurduk belki hani dokunuyorsun deniyorsun olmuyor. Hata payı yokmuş gibi mesela mimarlıktan hmm. hmm. yani ölçek olarak hmm. da çok ekonomiyle evet. bağımlı olduğu için. Hani o ölçek büyüdükçe de senin düşünceni de ezen bir şey oluyor. yani o hata yapma korkusu da çok öne çıkmaya başlıyor. Hani derneğin o anlamda sunduğu ortam evet yani gerçekten herkes her türlü hatayı yapabilir. Kimse kimseye sen bunu yaptın aman Allah'ım neler oldu gibi bir yaklaşımda olmuyor. Çünkü o sorumluluk da paylaşılıyor bir yandan. Evet orada Derneğin e, süreçlerinde de yani bu, bu bütün proje süreçlerinde de müthiş açık aslında süreçler yönetiliyor. Evet. Dolayısıyla hani ben de yeni taze, e, evet, taze dernek olarak evet <gülüyor> e, çok da mutluyum. İyi ki e, iyi <gülüyor> oldum. Evet, iyi. E, şey açısından çok yani neden öğrenciler açısından istediğimi bir söyleyeyim oraya sen <gülüyor> şey, işaret ettin diye. Çünkü yani öğrenciler için şöyle bir fırsat çok alışıla gelmiş çok hani katılaşmış nesneye yönelmiş bitişi hele ki yani hani son yaşadığımız dünya düzeni içerisinde çok sıkışık zamanlar içerisinde hep sonuca yönelmiş mimarlıklar peşinde gidiliyor evet. ya da çoğunlukla diyelim. Dolayısıyla bu bütün hani sürecin birlikte düşünülmesi, sürecin açık bırakılabilmesi, hatanın insana ait bir şey olduğunu ya da müzakere süreçlerinin ne kadar kıymetli olduğunu öğretebiliyor. Her tür fikrin de ne hani... kadar önemli olduğu, hatta her tür katkının yani bir yandan da. Tabii tabii, tabii. Yani bir de bazen de bazı şeyleri hani hata ederek ya da e, Zorlanarak ya da yanlış yaparak öğreniyoruz. Evet. Dolayısıyla bunlar da e, önemli oluyor. Hı -hı. E, yani hani ben şey diye düşünüyorum. Hani burada ya, o büyük bir fırsat, o büyük bir hani deneme ortamı ve anlama ortamı. Hem kendini anlıyorsun hem e, bütün üretim sürecini anlıyorsun. Hani oradaki en e, belki hani... E, naif kalan parçası bu işlerin belki arkasındaki kaynak meselesi olabilir. Evet, yani kaynaklar daha çok olsa Evet. kaynaklar daha çok olsa. Neler o kadar, kadar bir belki de şey olmaz iyi hocam. Yani o kadar da e, naif gözükmez. Evet. E, Ama bu e, bilginin yani o üretme biçiminde de yani her her zaman bir hiyerarşi oluyor ya ister atıyorum eee daha teknolojik araçlarla ürettiğin bir şey, işte ne bileyim vidayı sıkmaktan çok daha değerli oluyor günün sonunda. Yani şu, bunu şunun için söylüyorum. Mesela vida sıkmak o kadar önemli bir şey ki benim kendi atölye deneyimlerimden bildiğim. Ya o vidayı herkes gerçekten doğru şekilde sıkamıyor. Ya da bu bir enerji aslında gerektiriyor ve o enerjinin de paylaşılması gerekiyor. Yani o iş bölümün içinde o vidanın sıkılması gibi... Bizim çok da hani önemsemediğimiz, göz ardı ettiğimiz bir durum da var. O en küçücük detaydan işte onun modellemesine kadar tuhaf bir iş bölümü var ve orada gerçekten herkesin ne kadar inisiyatif aldığı çok önemli hale geliyor. Bu anlamda mesela şeyi hissediyorum. Yani bu tür bilgi türleri arasında da bir hiyerarşi ortadan kalkıyor. Bilen, bilmeyen arasında da hiyerarşi ortadan kalkıyor. Çünkü aslında herkes açık bir iş bölümüne dönüşüyor. Yani kimisi işte onun modelini orada oluştururken kimisi vidayı sıkıyor, kimisi yemek yapıyor hatta. Yani bu sadece <gülüyor> o nesneye dönük bir üretim dediği sonuçta orada birlikte zaman geçiriyor. <gülüyor> bu anlamda <gülüyor> senin dediğin daha sofistike gerçekten e, sofistike bir ortam Çünkü günlük hayatın içine bir tür yaşarlılık e, elde ediyorsun ve evet. onu birlikte deneyimlemek çok bambaşka bir e, deneyim oluyor. Ama benim deneyimim şöyle mesela, yani bence içinde bulunduğumuz eğitim sistemleriyle de alakalı. Ee, i̇lk olarak aslında herkes ona ne yapılması gerektiğini söylenmesini arzuluyor mesela. Yani o biz belli tür bir hiyerarşiyi kırmaya çalışsak da herkes ilk başta bir tür çekinceyle ve evet ne yapabilirim ki güvensizliğiyle ve birisi bana ne yapacağımı söylesin. E, düşüncesi de geliyor O beklentiyle geliyor Bu beklenti karşılanması huzursuz oluyor bazen Kendini Hı. var edemiyor vesaire Ama günün sonunda Gerçekten orada bir Aynı zamanda bir gündelik Bir birliktelik de oluştuktan sonra Hani herkesin Kendini sokuşturabileceği Bir aralık yaratılmış oluyor Bu mesela gerçekten okulda da Çok zor yaratılan bir ortam İş hayatında da mimarlığın çok zor yaratılan bir ortam. O anlamda da ilginç deneyler oluyor derneğin atölyelerinde diye düşünüyorum. Evet yani dayanışmanın gücü de ortaya evet. çıkıyor bu yapma süreçlerinde. Yani zaten hani sonuç nesneye yönelmeden sürecin düşünülmesi, sürecin üzülme... Yandan... Evet, evet evet onun üretilmesi, onun da o üretimin bir parçası olduğunun fark edilmesi... Bir arada olduğun insanları da fark ettiriyor ve onlarla yani hani dayanışmanın kıymetini anlıyorsun ya da öğreniyorsun zaten. Öğreniyorsun. Yani öyle bir öğrenme pratiği oluşturuyor. Bir de bence yani derneğin bu ortamları yani mimarlık öğrencileri açısından umut veren bir şey. Çünkü... Yani formel mimarlık yapılarının hani tartışıla gelen bir sürü durumu var bugün. Evet. Daha da tartışmaya, daha da derin tartışmaya devam edeceğiz herhalde. Evet. Başka mimarlık yapma biçimlerinin mümkün olabileceğini düşündürtüyor. Ve yani bu yapma hallerinden, bu yapma denemelerinden yepyeni pratikler üreyebileceğini Tabii. düşünüyorum ben. Yani başka... Organizasyonlar, e, proje üretme biçimleri ve e, süreçleri üretilebilir, türetilebilir diye. Birazcık şey baskısını hani, da kaldırıyor gibi. Mesela bundan önceki, yani benim dönemim de dahil aslında. Hani böyle bir tasarımcı kimliğini inşa etmek, mimar olarak kendi kimliğini inşa etmek, bunu ortaya çıkarmak, işte o kendini o piyasayı oluşturmak gibi ağır bir yük altındaydı. Hani bunu mimarlık yapmanın tek yolu bu. Gibi bir şablon vardı aslında. Bir yandan e, birliktelikler kurabilmek ve o birlikteliklerle başka e, tür mimarlıklar, başka ölçeklerde ya da başka formatlarda mimarlığın yapılabiliyor olması gerçekten o anlamda hani ümit verici olsa gerek öğrenciler için dediğin gibi. Çok çok ben öyle düşünüyorum. Yani e, hem süreçler olarak hem hani e, pratiklerin, organizasyonları olarak Eğilizcesi. hem de yeni, belki yeni estetikler üretmesi açısından evet, evet. da. Çünkü orada da çok ciddi bence toplumsal baskılar var. Dolayısıyla yani orada böyle çok ufuk açıcı bir kanal oluşturuyor derneğin bu ortamları diye düşünüyorum. Günün sonunda her zaman bir önünde fotoğraf çekilecek bir nesne arzulanıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> de evet. sonunda ama o mesela yeni tür formların oluşması yani estetik açısından da görüş olaraktı dediğin doğru. Çünkü aslında kimsenin tek başına bir hayali gerçekleşmiyor. Hani herkes onu planlama aşamasında da belki tasla yani düşünce olarak da bambaşka hayal ederken orada gerçeğinde bambaşka bir şeyle karşılaşılıyor. Ama günün sonunda herkes ee, ona okey oluyor yani mesela o da çok ilginç geliyor. Yani kendi başına kalsa asla tatmin olmayacağı, belki kendini yargılayacağı ya da işte o bir tür toplumsal baskıdan ya da her neyse durumda o birlikte üretilen şeyde o ortadaki neyse bir de bir emek olunca ortada sanırım e, ve bir yaşanmışlık olunca herkes onunla bir bağ kuruyor tuhaf bir şekilde, sahipleniyor, seviyor, <gülüyor> her tür halini seviyor. Yani dolayısıyla o artık fotoğraf çekilen, kitaba konulan böyle bir idealize edilen bir nesne olmaktan çıkıyor. Evet o. çünkü o donmuş bir nesne olmuyor. Yani o ilk olmadığı andan fikir olarak var olduğu andan itibaren sahiplenilen bir şey. Evet. Yani hani proje süreçlerinde hani profesyonel olarak yaptığım süreçlerde de katıldığım süreçlerde de hani deneyimleyebildiğim bir şey o. Yani o hani çokça tartışılan katılımcılık meselesini evet, aynen, onu hani da hem kullanıcıyla tasarımcının yan yana oluşu, bir arada düşünmesi ve bir arada var olmasına imkan sağlıyor. Bu müthiş bir sahiplenme getiriyor. Hı. Ben sanıyorum yani kendi kendime şunu düşünüyorum. Bu hikayenin inşa edilişi gibi bir şey. Yani hikayeleri unutabiliyoruz ya biz yani çok olmuyor. Çok böyle nesneye yönelik yani Hı. sadece yapının bedenine yönelik bakabiliyoruz çoğu zaman. İşte yani onun öyle olmadığı hikayenin de inşa edildiği ve onun içerisinde kullananın işte e, tasarlayanın, düşünenin ve yapanın hepsinin bir arada olduğu hikayeler oluşuyor. Zaten onun nesneli yaşarlığını o hikaye oluşturuyor aslında. Sonrasında da hatta yani e, yani o çok büyük bir güçlü bir başlangıç evet. diye düşünüyorum ben de. Ve mesela dernekte yapılan işlerde o iş orada bitmiş bir şey olmuyor mesela. Sonradan ziyaretine gidilen işte Orasını ek yapılacaksa yine ayrı bir örgütlenmeyle bir araya gelinen hani hayatımızda devam eden bir şey haline geliyor. O çok evet ilişkiler de devam ediyor işte. İlişkiler o, devam ediyor yani Evet onun tartışması müzik, devam ediyor. Benim müzik repertuarım en çok atö derleyin atölyelerinde genişledi mesela. <gülüyor> <gülüyor> o karşılaşmalar da her zaman bana ilginç geliyor çünkü yani aslında hiç tahmin etmediğim işte ne bir Türkiye'nin farklı yerlerinden farklı formatlardan insanlar bir araya geliyorsun ve herkes ortama bir şey ko koyuyor ve tuhaf karşılaşmalar oluyor. Yani o kendi açımızda kendi formatımız da çok terbiye eden bir şey bir yandan. Ee, o karşılaşma doğru bence de. ve bu ortam da hani Türkiye koşullarında çok sağlanan bir şey değil aslında. Yani evet, Okullarda evet. bile aslında okulda biraz böyle bir karşılaşmanın ortamı olmalı diye düşünüyorum genel olarak. Ama Yine de daha korunaklı yaklaşıyor insanlar. E, bu dernek atölyelerinde bir tür mücadele de olduğu için herhalde hani böyle bedensel de bir e, şey yaşandığı için e, o dayanışmanı kendisi o form kendi formatın dışında e, olmaya itiyor ve o da tuhaf karşılaşmalara e, sebep oluyor. E, o arkadaşlıkların da sonradan devam ettiğini görmek e, ilginç. Ve orada gerçekten hem konum olarak bir hiyerarşi olmuyor hem ne bileyim yaş, cinsiyet vesaire hiçbir şey fark etmiyor. Yani hiç ummadığın yakınlıklar ve arkadaşlıklar <gülüyor> devam ediyor olabiliyor yani şey olarak. Evet yani biz müzakere etmekte güçlük çekiyoruz ya genel evet. olarak. Yani o bir e, pratik gerektiriyor. Aynen, o, yüzden, o pratik yok genel olarak. O pratik eksik pratik olarak bir yani hani e, gidiyor bütün hani deneyimler e, onun için çok yani o pratikleri çok çoğaltıcı ortamlar oluşuyor böyle ortamlarda bir de şey düşünüyorum ben yani bedenle olan üretim elle olan üretim e, bizim yani hani e, insan olarak gezegenle de e, iyi evet, iletişim daha insani gibi. olan evet. şeyi ortaya çıkarıyor yani. Zamanla olan ilişkimizi işte gezegenle olan ilişkimizi de kuvvetlendiriyor ve işte yanımızdaki e, diğer arkadaşımızla bir arada olduğumuz diğer insanlarla olan e, müzakere yöntemlerimizi ve e, araçlarımızı çoğaltıyor. Yani oldukça kıymetli e, elle üretmek yani hani. Şeyde demek istemiyorum yani teknoloji de bunun dışında tutulmalı falan asla öyle bir yani, şeyim yok. Ya zaten bunu böyle ama düşünmek ama yani. olmak da çok ilginç değil mi? Bir taraf olmak zorunda değiliz. Yani değil tartışmanın evet. içinde bunu böyle tartışmak da bana tuhaf geliyor. Yani bundan bahsediyorsan sanki teknoloji karşıtısın Ya da ondan bahsediyorsan bunu... yani Hayır değil yani. Sadece biri daha değerli, değersiz gibi bir kıyas yapıp tercih etmek zorunda değiliz. Yani gerçekten günün sonunda bir vidayı sıkmak bir detayın modelini yapmak kadar kıymetli oluyor o an içinde. Evet evet yani o kıymeti fark etmek ve onu dışlamamak, dışlamamak ve kullanmak aynen. ve denemek ve onu yani yaşamak. Yani hani bütün bütün kaynaklarla bütün ortamlar kullanılabilir bence. Birinden birine vazgeçmemek gerek. Diye düşünüyorum yani orada... E... Bir de vazgeçmemek birilerini dışlamamak da oluyor aynı zamanda. Çünkü birileri evet. o vidayı iyi sıkıyor. <gülüyor> tabii, tabii. Ve onun tabii, bir değeri tabii. varsa o kişi de ortam içinde farklı örgütlenmelerde kendisine yer bulabiliyor. Ama her şeyi sadece tek bir kategoriye bir şey indirgediğimizde bu ancak bu yolla olur ve bu kıymetlidir denildiğinde işte o zaman o şey de dağılıyor. Dengesi bozuluyor sistemin aslında tuhaf bir şekilde bağımız da kopuyor. Ya yani teknoloji okey. Yani tabii ki karşı değiliz ama şunu da konuşuyor olmamız lazım. Bir şekilde yapmayla olan ilişkimizde bir tür dolaylı dolaylı bir ilişki yaratıyor hepimiz için. Yani bu Hı -hı. da çok kolay değil. Hani o aradaki boşluğu, yaratılan o dolayımın yarattığı boşluğu kapatacak bir şey de geliştirmemiz Gerekiyor günün sonunda. Hani bunu da tartışıyor olmak lazım en iyi de sonunda gibi. Evet evet yani o tartışmayı sürdürüyor olmak ve yani yaşıyor olmak bence. Hani o tartışmayı yaşayarak yapmak bence oldukça insanın zihnini değiştirici. Biraz önce dedin ya hani insan değişiyor da bu sürecin içinde. Evet, yani kendini de keşfediyorsun. Yani hmm. orada anlıyorsun, düşünüyorsun, tekrar bir eleştirisini üretiyorsun filan. Dolayısıyla o yani yapmanın getirdiği öyle bir kıymetli bir şey var, açıcı zihin açıcı bir aralık var. Evet. O değişimi görmek değil. Sen onu deyince şey geldi aklıma. Yırcadaydı galiba. Bir atölyede hangi okuldan da hatırlamıyorum ama bir öğrenci böyle elektrikli testere lazım hmm. bir şey için ve birden e, kendisinden de beklenmeyecek bir cengaverlikle bu elektrik testereyle işte böyle odunları çok güzel kesmeye başladı falan. Böyle e, ormanla ilgili bir deneyimi varmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> böyle herkes hayran olmuştu. Bir anda hani kendisi de hatta o ortamdaki varlığından kendisi de kendisine hayran olmuştu <gülüyor> hatta yani öyle bir e, tuhaf bir deneyim yaşamıştık. O geldi aklıma. Evet, yani tabii. bunların ortaya çıkması gerçekten herkes açısından hem eğlenceli, e, hem dönüştürücü ve şey, e, birlikte öğrenmenin de yolunu açıcı bir ortam sağlıyor evet. aynı zamanda. Fark etmemizi sağlıyor bir Aynen. sürü e, aslında çok hani temel dediğimiz, hani basit dediğimiz bir, bir sürü konuuyor. Tekrar hani fark etmemizi sağlıyor. Yani o onun kıymeti herhalde pek e, azımsanamaz. Evet, bu bunları sorarak bir 10 yıl geçmiş gerçekten insan. <gülüyor> evet, sayiden 10. sefer. Çok ilginç. Ee, süremiz kısıtlı olduğu için yavaştan e, toparlamamız lazım herhalde. Ee, tamam. Son söylemek istediğim bir şeyler varsa onları da alalım, kapatalım. Yani böyle sorunca şimdi. Albo özünü de <gülüyor> en taze olarak söyleyeyim benim 7. Evet. yılım bu arada ben giriş yapayım hani benim derneğe katılma motivasyonum gerçekten öğrencilikte de çok aradığım işte o bir tür bugün bahsettiğimiz ortamı tekrar bulmaktı hı hı. çünkü iş hayatı buna çok olanak sağlamıyor zaman olarak da yaptığınız işin niteliği olarak da hep böyle aklımda evet, başka mimarlıklar mümkün yani başka da olabilir bu iş Sorusunun karşılığıydı aslında dernek ve o anlamda da gerçekten bunu bana sunduğu için minnettarım. Hani her noktasında dahil olamasam da başka işler güçlerden. Ama tuhaf bir şekilde hani hayat boyunca hiçbir şeye çok aidiyet hissetmedim topluluk vesaire düşünce ama herkes için mimarla aidiyet hissediyorum. <gülüyor> O, an, o anlamda müteşekkirim. Herkesi tanımıyorum mesela bu da çok hoşuma gidiyor. Yani dernek üyesi herkes birbirini tanımıyor. Atölyelerde karşılaştığımız bambaşka insanlar oluyor vesaire ama yine de bir topluluk hissi yaratıyor. Bir tür dayanışmayı besliyor ve hayatımızda kendi kişisel hayatımızda da sürdürüyor o anlamda minnettarım 10. yılında kutlamış olayım bu vesileyle. Evet evet ben de kutluyorum. Ben de 10. senesinde dahil olmuş oldum böylece derneğe ve yani sayeden toplantılarda böyle herkesin birbirinden çok farklı oluşu işte yani ben çok az insanı tanıyorum ve böyle heyecanla herkesin aynı heyecanı paylaşması hani aynı, aynı fikir değil ama aynı heyecanı evet. paylaşması çok etkileyici ve çok zihin açıcı çok öğretici ee, ben de ondan çok etkilendim doğrusu daha yeni yeni katılıyorum <gülüyor> toplantılara bir de yeni katılıcı sadece sen kimseyi tanımıyorsun zannediyorsun ama aslında herkes zaten tanımıyor gibi değil mi? evet, evet, evet. Ee, hoş geldin tekrar o zaman ve Teşekkür yıllarımız olsun e, birlikte <gülüyor> E, açık mimarlık dinleyicilerine de ayrıca teşekkür ederiz o zaman bizi dinledikleri için e, ve çok bu programa vesile yani. olduğu için Yağmur Yıldırım'a da tekrar çok teşekkür ederiz hoşçakalın teşekkür ederiz hoşçakalın